Bertold Bred. Baykona'nın Öyküleri. Seslendiren: Akın Altan. Baykona ve Denizin Kabarması. Baykona bir vadinin içinde yürüyordu ve birden ayaklarının su içinde olduğunu fark etti. İçinde yürüdüğü vadinin gerçekte bir boğaz olduğunu ve denizin kabarma zamanının yaklaştığını anladı. Çevresinde bir sandal bulma umuduyla bakınacak kadar durdu olduğu yerde. Çevrede göze görünen bir sandal olmadığını gördüğünde yitirdi bu umudunu. Umudunu suyun yükselmemesi isteğine bağladı. Su boyu gırtlağına geldiğinde bu umudunu da yitirmiş daldı. Baskıya karşı önlem Bay Kona düşünür olarak salonun birinde bir sürü insanın önünde baskıya karşı olan düşüncelerini anlatıyordu. Salondakilerin nasıl arkalarına doğru kayıp salondan dışarı çıktıklarının farkına vardı. Çevresine şöyle bir bakındı ve gördü arkasında dikilip duranı. Baskı. Ne söyledin? Diye sordu Baskı. ''Baskıdan yana olan düşüncelerimi anlattım. Diye karşılık verdi Baykona. Baskı çekip gittiğinde öğrencileri Baykona'ya ilkelerinin bel kemini nerede kaldığını sordular. Benim kırılacak bel kemim yok özellikle ben baskıdan daha uzun yaşamak zorundayım, dedi. Ve Baycona aşağıdaki öyküyü anlattı. Hayır demesini öğrenmiş olan Bay Tapa'nın evine bir gün, her şeyin yasa dışı yürütüldüğü bir dönemde bir ajan gelmiş, kente egemen olanlarca doldurulup onaylanmış kartını göstermiş. Kartta yazılanlara göre, ayak bastığı her eve isterse sahip olabilir, aynı biçimde istediği her yemeğe de benim diyebilir, ve üstelik isterse gözüne kestirdiği her kişiyi kendine hizmet ettirebilirdi. Acan oturur bir sandalyeye yemek ister. Yıkanır, uzanır, yatar yüzü duvara çevrili. Sorar uyumadan önce. Bana hizmet edecek misin? Baytapan üstünü örter acanın. Sineklerini kovar. Nöbet tutar uyuyan acanın başında ve ilk günkü gibi 7 yıl dinler onu. Ama bütün bu yaptıklarının yanında bir tek şeyi yapmamaya özen göstermişti. Bu özen gösterdiği bir tek sözcüktü. Bu geçen 7 yılın sonunda acan şişmanlamıştı çok yemekten, çok uyumaktan, çok buyurmaktan. Öldü acan. Baytapan acan'ın ölüsünü kullanılmayacak duruma gelen yatak örtüsüne sarar, çıkarır, sürükleyerek evden dışarıya. Yıkar, temizler divanı, badanalar duvarları. Derin bir nefes boyu yanıtlar. Hayır. Örgütlenme. Bir kez şöyle dedi Baykona: Düşünen insan gerektiğinden çok ışık, gerektiğinden çok bir dilim ekmek, gerektiğinden çok düşünce tüketmez. Bilgi bir bilginin davranışıdır. Bir felsefe profesörü geldi Baykona'ya ve kendi bilgeliğinden söz etti uzun uzun. Baykona onu dinledikten bir süre sonra dedi ki: Sen rahat oturamıyor, rahat konuşamıyor. ''Rahat düşünemiyorsun.'' Felsefe profesörü öfkelendi ve ''Benimle ilgili bir şeyler bilmek istemiyorum. Bilmek istediğim anlattıklarımın içeriğiyle ilgiliydi.'' dedi. ''Anlattıkların içeriksiz şeyler.'' dedi Bay Kona. ''Gidişini görüyorum. Gidişin dağınık, varacağın erek yok. Karanlık konuşuyorsun. Konuşman bir aydınlık getirmiyor. Davranışlarını gördüğümde ''Ereğin beni ilgilendirmiyor.'' Büyük kentlerin gelişimi üstüne. Birçoğu şuna inanır yaşamı boyunca. Büyük kentler ya da fabrikalar gelecekte sürekli büyüyerek sonunda gözün görmesi olanaksız bir genişliğe yayılacaklardır. Bu kimilerince bir korku, kimilerince bir umut kaynağıdır. Şu anda bunun ne ölçüde hangisinin olacağını güvenilir bir araçla saptamak olanaksız. Şöyle bir öneri de bulunmuştu Bay Kona. Her ne olursa olsun yaşadığımız süreçte bu tür bir gelişmeyi hemen hemen göz önüne almayalım. Sanki kentler ya da fabrikalar böyle ölçülmeyecek kadar büyüyeceklermiş gibi varsayıp davranışlarımızı ona göre ayarlamalıyım. Herkes dedi Bay Kona. öyle görünüyor ki sanki gelişimde sonsuzluğu göz önünde tutuyor. Firdanadan daha büyük diye. Filin büyümesini herhangi bir biçimde sınırlamaya kim yeltenebilir ki? Koşkusuz fil danadan daha büyük olacaktır. Ama fil filden daha büyük olamaz. Beklemek Bay Kona bir gün bir şeyin gelmesini beklemişti. O şey için bir hafta daha bekledi. Bekledi aynı şey için bir ay daha. Ve sonuçta şunları söyledi Bay Kona. Bir ay bekledim ama bugün bu hafta bekleyemem. Genç Kona'dan Birisi anlatmıştı genç Kona'nın hoşuna giden bir kıza Bir sabah şöyle dediğini duymuş Bu gece sizi düşümde gördüm O kadar akıllıydınız ki Bay Kona nelere karşıydı Vedalaşmaya Sıcak selamlamalara Yıl içindeki anma günlerine Bayramlara Bir işin dört dörtlük bitmişine Yaşamın başka yeni bir dilimine başlamaya, hesaplaşmalara, öç almaya, kesin yargılara varmaya karşıydı Bay Kona. Sokrates Bay Kona, felsefe tarihi üstüne bir kitabı okuduktan sonra, filozofların görüngüleri, ilki olarak bilinemez gösterme denemeleri üstüne olumsuz şeyler söyledi. Sofisler çok şey bildikleri savındaydılar, hiçbir şeyi inceliğip araştırmadan, dedi. Sofis Sokrates, o hiçbir şey bilmediğini bildiği çalımlı savıyla çıkmıştı ortaya. İnsan beklerdi ki o tümcesini şöyle sürdürsündü. Çünkü ben de hiçbir şeyi inceleyip araştırmadım. Bir şeyler öğrenmemiz için inceleyip araştırmalıyız. Ama konuşmasını sürdürmediği görülüyor ve belki de onun ilk tümcesinden sonra kopan ve 2000 bin yıl süren ölçüsüz alkış, Söylediği her tümceyi yutmuş olabilir Aristokrat bir duruş Bay Kona dedi ki Bir kez ben de aristokrat gibi Bilirsiniz Düzgün Dimdik ve gururlu Baş geriye atılmış Durdum Çünkü yükselen bir bataklığın içindeydim Gırtlağıma dek battığımda böyle durdumdu Yeniden görüşme Adamın biri Bay Kona'yı uzun zamandır görmemişti. Selamladı. Hiç değişmemişsiniz diyerek. Gerçek mi? deyip sarardı Bay Kona. Sistemler üstüne. Yanlışların çoğunun, dedi Bay Kona, kaynağı konuşanın sözünün ya çok az ya da hiç kesilmemesidir. Böylece kolaylıkla ortaya aldatıcı bir bütün çıkıyor. Bu aldatıcı bütün, bir tek parça olduğu için de kimse onun eksikliğinden kuşku duyamaz ve doğal olarak bu aldatıcı bütünün parçaları arasındaki ilişkilerde de bir uyumluluk gözükür. Ama bu parçaların birbirine olan uyumluluğu salt bu oluşturdukları aldatıcı bütün içinde geçerlidir. Uygunsuzlukların çoğunun kaynağı ya da sürekliliği de zararlı alışkanlıkların kaldırılıp atılmasına karşın bu alışkanlıklara karşı olan eğilimin sürmesidir. Çünkü kaldırılıp atılanın yerine konan Gerçekten konulması gereken olmadığı gibi geçici olarak konulması düşünülen de konulduğu yerde uzun süre bırakılmıştır. Gereksinmiyi yaratan yararın kendisidir. Bir betimleme ile açıklamak gerekirse, güçsüz olup da çok oturmak gereği duyanlar için kış bankları kardan yapmalı ki, böylece gençlerin güçlenip yaşlıların ölmesi gibi ilkbaharda kaldırıp atılması için hiçbir önlem gerekmesin. Davranış üstüne Davranışın getirdiklerinden yalnızca biridir bilgelik. Çünkü bilgelik davranışın ereği değildir. Bilgeliği kimse davranışa öykünsün diye kandıramaz. Benim yemek yediğim gibi siz yiyemezsiniz ama benim gibi yerseniz bu size yarar getirir. Bununla birlikte demek istiyorum davranış eylemleri doğurabilir. Ama zorunlulukların sizi yönlendirmesi gerekir ki davranışlarınız eylem olsun. Çokça babamın davranışlarını görüyorum, dedi düşünür. Ama hiç de onun yaptıklarını yapmıyorum. Neden başka eylemler yapıyorum? Çünkü diğerlerinden başka zorunluluklarım var. Ama davranışın davranış biçiminden daha kalıcı olduğunu görüyorum. Davranış zorunluluklara karşı koyar. Yalnızca bir tek şey yapabilir kimisi, eğer yüzünü yitirmek istemezse. Çünkü o kendini zorunluluklara uyduramaz. Kolayca tepe taklak gider. Ama tavrı olan bir sürü şey yapabilir. Hem de hiç yüzünü yitirmeden. En iyilerin zorluğu. Ne üstüne çalışıyorsunuz? diye soruldu Bay Kona'ya. Çok zorlanıyorum. Birazdan gelecek olan yanılgımı hazırlıyorum. diye yanıtladı Bay Kona. Acıkmak. Bay Kona, yurtla ilgili sorulmuş bir soru nedeniyle ben her yerde acıkırım diye yanıt verdi. Bunun üstüne ciddi bir dinleyici ona hem de gerçekte yiyecek ekmeği varken acıkabileceğini söylemesinin nedenini sordu. Bay Kona, şunları söyleyerek kendini savundu. Belki de şunu söylemek istedim. Ben her yerde yaşayabilirim. Eğer istiyorsam açlığın egemen olduğu yerde bile yaşayabilirim. Burada şunu belirtmeliyim ki, kendimin acıkmasıyla açlığın egemen olduğu yerde yaşamam ayrı şeylerdir. Ancak kendimi bağışlatmak isteğini şöyle açıklayabilirim. Benim için açlığın egemen olduğu yerde yaşamak kötü bir şey. Ama sanırım benim kendimin aç olması daha da kötü. Başkaları için hiç de önemli olmazdı. Ben aç kalmış olsaydım. Ama benim açlığın egemenliğine karşı olmam önemli. ÖVGÜ Bay Kona, eski öğrencilerince öhüldüğünü duyduğunda, ''Öğrenciler çoktan unuttular ustanın yanlışlarını ama o onları hala anımsamakta.'' dedi. İyi bir yanıt. Bir işçiye mahkemede dünyevi mi yoksa uhrevi mi and içmek istediği soruldu. ''Ben işsizim.'' diye yanıtlamıştı işçi. Yanıtı hiç de düşünülmeden verilmiş bir yanıt değildi dedi Bay Kona. Bu yanıtla vurgulamak istediği, kendisinin içinde bulunduğu durumda bu tür soruların sorulmasının ve belki de böyle bir duruşmanın hiçbir anlamı olmadığını anlatmak istemişti. Yıldız falı Bay Kona, yıldız falına baktıran insanlara geçmişte mutlu ya da mutsuz, özelliği olan yaşanmış bir olayın tarihini falcılarına söylemelerini rica etti. Yıldız falı falcıyla yaşanan olayı belli ölçülerde göstermeliydi. Bay Kona bu öğüdünde pek başarılı olamadı. Çünkü inananlar falcılarının, yıldızların olumlu ya da olumsuz, açıklamalarının yaşanmış olaylara uygun düşmemiş olmasına karşın canları sıkılmış bir biçimde dediler ki, yıldızlar belli olasılıkları gösteriyorlar, belki de o adı geçen tarihlerde bizim yaşadığımız olaylar da olasılıklar içindeydi kuşkusuz. Bay Kona bu söylenenlere şaşırdı ve başka bir soru daha sordu. Bütün yaratıklardan salt insanların yıldızların konumundan etkilenmesi de kafamda pek aydınlanmadı. Bu güçler öyle kolayca hayvanları bu durumun dışında bırakamazlar. Burcu kova olan belli bir adam var diyelim. Bir de burcu oğlak olan bir pire. Ve adam nehirde boğulursa ne olacak? Belki pire de boğulacak adamla. Yıldız konumu çok iyi olsa da. Yok, bu hoşuma gitmedi. İhanet üstüne. İnsan bir sözü tutmalı mı? İnsan söz vermeli mi? Bir şeye söz vermenin gerektiği yerde düzen yok demektir. Öyleyse bu düzeni kurmalıyız. İnsan söz veremez. Kol başa ne söz verir? Kol olarak kalıp ayak olmayacağını. Çünkü her yedi yılda bir kol başka bir koldur. Eğer biri diğerine ihanet ettiyse, bu ihaneti söz verdiği insanın tıpkısı üzerine miydi? Eğer birine bir şeyin sözü verildiyse, sözü alan sürekli değişen koşullarda yaşadığından bu değişik koşullar onu da değiştirir ve sonuçta değişik biri olur. Nasıl olur da diğerlerinin ona karşı verilen sözü yerine getirilir? Nasıl olur da ona verilen söz, verilmiş bir söz olarak değerlendirilir? Düşünen ihanet eder. Bir düşünür, yalnızca düşünür olarak kalacağından başka bir söz veremez. Söyleşiler ''Bay Kona, artık birbirimizle konuşamayız'' dedi adamın birine ''Neden?'' diye sordu yarı şaşkın, yarı korkuyla adam ''Sizinle konuşurken ağzımdan akılcı şeyler çıkmıyor'' diye yakındı Bay Kona ''Ama bu beni rahatsız etmiyor'' diye avuttu yanındaki ''İşte buna inanırım'' dedi Bay Kona öfkeyle ''Ama beni rahatsız ediyor'' İnandırıcı sorular. Öğretimizle bir çoğunu ürküttüğümüzün farkına vardım. Çünkü her şeye yanıt veriyoruz. Propagandanın ilgi alanına bizim içinde henüz tam çözümlenmemiş görünen sorulardan oluşan bir liste getiremeyiz mi? Dedi Bay Kona. Gerçeklik üstüne. Düşünür Bay Kona'ya öğrencisi Bay Devin geldi dedi ki, Gerçeği bilmek istiyorum. Hangi gerçeği? Gerçek biliniyor. Örneğin balık ticareti yapanlarla ilgili gerçeği bilmek ister misin? Ya da vergileri ilgilendiren işlere ilişkin gerçeği? Eğer sana balık ticaretine ilişkin gerçeği söyleseler, gerçeği öğrendikten sonra balıkları için artık yüksek fiyatlar ödemeyeceğin için sana gerçeği söylemeyeceklerdir, dedi Baykona. Eğer Baykona birini severse ''Ne yaparsınız bir insanı severseniz?'' diye sorulduydu Bay ''Ondan bir taslak'' dediydi Bay Kona. ''Ve gerekeni yaparım, o ona benzesin.'' diye. ''Kim, taslak mı?'' ''Hayır'' dediydi Bay Kona. ''İnsan'' ''En iyi biçem'' Bay Kona biçim üzerine yalnızca şunları söyledi. Herhangi bir çağa özgü olan bir biçem alınıp bir başka çağa taşınabilir olmalı. Bir alıntının kişiliği yoktur. Hangi oğul en iyisidir? O ki, babasını unutturan. Tanrı var mı yok mu? Bay Kona'ya biri Tanrı'nın var olup olmadığını sordu. Bay Kona dedi ki, Sana düşünmen için bir öneride bulunacağım. Bu soruya verilecek herhangi bir yanıttan sonra, acaba senin davranışların bir değişime uğrayabilir miydi? Eğer davranışların değişmeyecekse bu soruyu yanıtlamadan bırakalım. Yok bu yanıtla davranışların değişecekse işte o zaman sana yardımcı olabilecek en azından şunu söyleyebilirim. Sen seçimini yapmışsın. Senin bir tanrıya gereksinmen var. Kötü de hiç ucuz değil. Bay Kona insanlar üzerine düşünürken kapası yoksulluğun dağılımı üstüne takıldı. Bir gün şöyle evinin içine bakarak sahip olduğu eşyalarda daha ucuzundan, daha kötüsünden, daha basitinden almayı istedi. Ve hemen bir marangoza gidip ona mobilyalarının vernik ve cilasını kazımasını söyledi. Ne var ki cilası kazındıktan sonra mobilyaların durumu basitlik yerine kullanılmaz eski püskü bir görünüm almıştı. Ama buna karşı marangozun hesabını ödemek zorundaydı. Üstelik bir de bu cilası kazınmış mobilyaları atıp yerine önceden istediği gibi ucuzundan, Basitinden yenilerini almak zorunda kaldı. Bunu duyanlar güldüler Bay Kona'nın durumuna. Çünkü Bay Kona'nın basit görünüşlü, kötü mobilyaları cilalı ve vernikli olanlardan daha pahalıya gelmişti ona. Bunun üzerine Bay Kona, ''Yoksulluğa özgü olan tutumluluk değil, tüketimdir. Ben sizleri bilirim. Sizin düşünceleriniz yoksullukla hiç mi hiç bağdaşmaz. Ne yazık ki benim düşüncelerim de varsıllıkla hiç uyuşmaz.'' dedi. Yurt sevgisi, yurtlara karşı tiksinti. Bay Kona, insanın ille de belli bir ülkede yaşamak zorunluluğunda olmadığı savundaydı. Ben her yerde acıkırım, dedi. Düşman işgali altında olan yaşadığı ülkenin kentlerinden birinin sokağında yürüyordu. Karşısından da bir düşman subayı geliyordu ve onu kaldırımdan aşağıya indirmeye zorladı. Bay Kona kaldırımdan aşağıya indi ve ona karşı kızgınlık içinde olduğunun farkına vardı. Öyle ki salt adama değil, özellikle ülkesine daha çok kızmıştı. İçinden düşman subayının ülkesinin yeryüzünden kazınmasını istedi. ''Nasıl oldu?'' diye sordu Bay Kona. ''Böyle şu dakika milliyetçi oldum.'' ''Nasıl olacak bir milliyetçiyle karşılaştım. Bunun için aptallığın kökünü kurutmak gerek. Çünkü aptallık...'' Karşılaştığı herkesi aptal yapıyor. Örgüt ve Aygıt Stalin'in ölümünden sonra parti yeni bir işleyiş içine girdiğinde bağırdı birçoğu. Bizde örgüt yok, Aygıt var, kahrolsun Aygıt. Yoldaş Kona, Aygıt partinin gücünü ve partinin işleyişini oluşturan kemiksel bir çatıdır. Siz uzunca bir zaman salt bir iskelet gördünüz. Şimdi bunu söküp atmayınız. Eğer sizler bu aygıtın kaslarını, sinirlerini ve diğer organlarını oluşturursanız, iskelet görünmez duruma gelir, dedi. Şimdi için, şimdinin yıkılması. Bay Kona, günün birinde uzaktan tanıdık birilerinin yanında konukken, onu konuk edenlerin yatak odasının köşesindeki masayı yataktan görüyordu. Sabah kahvaltısı için gereken sofra takımlarıyla daha geceden donatmış olduklarını fark etti. Kendisi için ivecenlikle yapılan hazırlıkları düşünerek, kendini konuk edenleri düşüncesinde övdükten sonra Bay aklı şu düşüncelerle uğraşıyordu hala. Acaba gece yatağa gitmeden önce kendisi de hazırlamalı mıydı sabah kahvaltısı için gereken sofra takımını? Bir iki şey daha düşündükten sonra belli zamanlar için önceden yapılan bu hazırlığı kendisi için de doğru buldu. Üstelik arada bir diğer insanların da bu soruyla biraz ilgilenmelerinin doğru olacağını düşündü. Dostluk Üstüne Bay Kona, dostluğa çok değer verirdi. Birini dostça da olsa oyalamak, birini olanakları içinde değerlendirmemek, birinin salt kendine dostça davranana dostça davranması, sıcak birini soğuk biri olarak, soğuk birini de sıcak biri olarak nitelemek, dostça tavırlar değildir, dedi. Bay Kona, Yabancı Bir Evde Yabancı bir eve girer girmez Bay Kona oturup dinlenmeden önce evin yalnızca çıkış yerlerine bakardı. Bir soruyu sıkılarak yanıtladı. Bu can sıkıcı eski bir alışkanlıktır. Ben adaletten yanayım. Oturduğum yerin birden fazla çıkışı varsa o zaman iyi demektir. Bay Kona ve aletsiz cimnastik Bay Kona'nın bir dostu ona, Sonbaharda bahçesindeki büyük bir ağacın bütün kirazlarını topladığından beri sağlığının daha iyiye gittiğini anlattı. En tepedeki dallara tırmanıp sağa sola yukarıya değişik hareketlerle kiraz aramanın onu iyileştirmiş olabileceğini söyledi. Kirazların hepsini yediniz mi? diye sordu Bay Kona. Sorusunun evetlenmesinden sonra, bu tür beden hareketlerini yapmak için ben de izin verirdim kendime, dedi. Bay Kona ve Karar bir gün Bay Kona, dostlarından birine aşağıdaki soruyu yöneltti. Kısa bir zamandır evimin karşısında oturan bir adamla ilişkideydim. Ama şimdi artık onunla bu ilişkiyi sürdürme isteğim yok. Bununla birlikte bu ilişkiyi salt sürdürmek için değil, kesmek için de bir nedenim yok. Ama geçenlerde bugüne dek kiraladığı evi satın aldığında, hemen penceresinin önünde ışığı kesen, meyveleri neredeyse olgunlaşmış elik ağacını kestirttiğinin farkına vardım. Şimdi bunu en azından göstermelik ya da gerçekten onunla ilişkiyi kesmek için bir neden olarak görmeli miyim? Birkaç gün sonra Bay Kona anlattıydı. Bu herifle şimdi kestim ilişkiyi. Düşündüm, herif birkaç ay önce evin eski sahibinden ışığı engelleyen bu ağacı kesmesini istemiş. Ama eski ev sahibi meyveleri toplamak istediğinden bunu yapmak istememiş. Ve şimdi... Ev benim tanıdığım adamın üstüne geçtiğinde, daha olmamış meyvelerle dolu ağacı gerçekten kestirtti. İlişkiyi onun kararsız davranışı nedeniyle kestim. Satın alınmazlık Bir insanı satın alınamaz olarak yetiştirmek için ne yapmalı sorusunu Bay Kona şöyle yanıtladı. Doyurmalı onu. Birisini iyi öneriler getirmeye nasıl özendiririz sorusuna da, bir yolunu bulup getireceği önerilerden doğan yarara onu da ortak ederek diye yanıt verdi. Bay Kona ve Doğa ile olan ilişkisi üstüne sorulduğunda Bay Kona dedi ki ''Arada bir evden dışarıya çıkarken birkaç ağaç görürsem sevinirim. Çünkü özellikle ağaçlar güne ve mevsime uyan değişik görünümleriyle gerçekliğin çok özel bir aşamasına erişirler. Giderek şehirde salt kullandığımız şeyleri görmek de bizlerin kafasını karıştırıyor. Yoksa oturulmayan boş evler, kullanılmayan yollar anlamsız olurdu.'' ''Bizim bu özgün toplum düzenimiz insanları bile bize bu tür bir kullanım nesnesi olarak saydırıyor ve benim için en azından ağaçların erinçli bir bağımsızlıkları var. Üstelik ben marangoz olmadığım için beni pek önemsemezler ki marangozlar için bile ağaçların kesilip biçilemeyen bir özelliklerinin var olduğunu umuyorum. ''Öyleyse neden arada bir kırlara gitmiyorsunuz ağaçları görmek istediğiniz zaman?'' diye sordular ona. Bay Kona... ''Onları evden dışarıya adım atar atmaz görmek istediğimi söyledim.'' diye yanıtladı şaşırarak. Bay Kona bir de, ''Doğayı tutumlu kullanmak zorundayız. Doğanın içinde işsiz olarak var olmak insanı kolayca hastalıklı bir duruma sokar. Sanki ateş basıyor gibi.'' dedi. Bay Kona ve Bayan Tiyatro Oyuncusu Bay Kona'nın tiyatro oyuncusu olan bayan bir arkadaşı vardı. Zengin birinden armağanlar almıştı. Bu nedenle bayan oyuncunun zenginlerle ilgili görüşü Baykona'nınkinden farklıydı. Baykona zenginlerin kötü insanlar olabileceğini düşünürdü. Ama bayan arkadaşıysa onların hepsinin kötü olamayacağını düşünürdü. Bayan neden zenginlerin hepsinin kötü olamayacağını düşünürdü? Onlardan armağanlar aldığı için böyle düşünmedi. Çünkü armağanları alıyordu onlardan. Ama kötü insanlardan armağanlar alamayacağına inandırmıştı kendini. Bay Kona uzun bir zaman bu konuda düşündükten sonra bayanın kendini inandırdığı şeye inandığına inanmadı. ''Al onların paralarını!'' diye bağırdı bu umursamazlığı kullanarak. ''Onlar bu armağanlar için bir şey ödemediler. Çaldılar çünkü. Al, kabul et bu kötü insanların hırsızlık ganimetlerini ki böylece iyi bir oyuncu olabilesin.'' ''Param olmadan da iyi bir oyuncu olamam mı ben?'' diye sordu bayan arkadaşı. ''Hayır'' dedi Bay Kona sertçe. ''Hayır, hayır, hayır.'' Ereğin Militanı Bay Kona aşağıdaki soruları sormuştu. ''Komşum her sabah bir gramofonda müzik dinliyor. Neden müzik dinliyor? Duydum ki bedenini çalıştırıyormuş. O neden bedenini çalıştırıyor? Duydum. Çünkü o güçlü olmak istiyormuş. Neden güce gereksinmesi var? Çünkü şehirdeki düşmanlarını yenmesi gerekmiş, dedi komşum. Düşmanları yenmesi neden gerek komşumun? Duydum ki, çünkü yemek yemek istiyormuş. Bay Kona, komşusunun bedenini çalıştırmak için müzik dinlediğini, güçlü olması için bedenini çalıştırdığını, şehirdeki düşmanlarını ortadan kaldırmak istediği için de güçlü olmak istediğini, yemek yemek için de düşmanlarını ortadan kaldırmak istediğini duyduktan sonra, Sorusunu sormuştu. O neden yemek yiyor? İnsan tanıma Bay Kona'nın insanı tanıma özelliği pek güçlü değildi. Dedi ki Bay Kona, insanı ölçüp biçmenin gerekli olduğu yer, salt ömrünün egemen olduğu yerdir. Düşünmek, değiştirmektir. Eğer ben bir insan üstüne düşünüyorsam, onu değiştiriyorum demektir. Neredeyse onun kendisi gibi olmadığı ortaya çıkıyor. Oysa o, onu düşünmeye başladığım andaki durumuyla kalmalıydı. Öz ve biçim Bay Kona bir resmi izliyordu. Resimdeki şeylere başına buyruk bir biçim verilmiş olduğunu gördü. Dedi ki, kimi sanatçılar dünyayı gözlemlerken birçok filozofun yaptığını yapıyorlar. Biçimi için gösterirken özü yitiriyorlar. Bir kez bir bahçıvanın yanında çalıştıydım. Elime bir bahçe makası tutuşturup bir defne ağacını budamamı istedi. Ağaç bir saksı içindeydi ve bir kutlama günü için kiraya verilmişti. Bunun için küre biçiminde olması gerekiyordu. Hemen sağdan soldan fışkırmış filizleri budamaya başladım. Ne kadar çok çaba tüketmiştim küre biçimini yakalamak için ama epey, epey zaman bunu başaramadım. Birinde bir tarafından, diğerinde öbür tarafından çok kesmiş oluyordum. Sonuçta bir küre olduğuydu ama küre küçücüktü. Bahçıvan, düş kırıklığı içinde ''İyi bu küre ama defne nerede?'' dediydi. İlgilerin doyumu üstüne İlgilerin doyurulmuş olması gerekliliğinde temel neden şurada yatıyor. Düşüncelerin büyük bir çoğunlukta kalan bölümü düşünülemez olur. Çünkü bu düşünülemeyen çoğunluktaki düşünce, düşünenin ilgilerine ters düşer. Eğer kişi ilgilerine doyum sağlayamazsa, zorunlu olarak düşüncelerini göstermeye, ve onların değişikliğini vurgulamaya çalışır. Düşünen yalnızca böylelikle diğer insanların ilgilerinin yararına düşünce üretebilir. Çünkü kendi ilgilerine doyum sağlamış biri, diğerlerinin ilgilerini daha kolay düşünebilir. Bay Kona otomobil sürüyor Bay Kona otomobil sürmeyi öğrendiğinde ilk başlarda henüz yeterince iyi süremiyordu. Bir otomobil sürmeyi yeni öğrendim diye kendini bağışlatmak istedi. İnsan iki otomobili de sürebilmeli, yani önündeki otomobili de. Önünde giden otomobilin hangi sürme koşulları içinde olduğunu ve onun engellerini değerlendirip bu otomobile karşı nasıl hareket etmesi gerektiğini insan yalnızca gözleyerek bilir. Vazgeçilmez Memur Bay Kona, epi uzun zamandır bir kamu kurumunda çalışan bir görevlinin övgüye değer ve kendisinden vazgeçilmesi olanaksız biri olduğunu duydu. ''Neden vazgeçilmezmiş ki?'' diye sordu Bay Kona kızarak. ''Kurum unsuz yürümüyor.'' dedi görevlinin övücüsü. ''Kurumun unsuz yürümediği bu durumda nasıl olur da o iyi bir görevli olabilir?'' dedi Bay Kona. Kurumunun kendisi olmadan da yürüyebilmesi için gerekli düzenin kurulmasına yeterli zamanı varmış. Öyleyse bu adam neyle uğraşmış bunca zaman? Söyleyeyim size, şantaj yapmakla.'' Duyguların işlevi. Bay Kona küçük oğluyla köyde bulunuyordu. Bir öğle öncesi ona bahçenin bir köşesinde ağlarken rastladı. Üzüntüsünün nedenini sorup öğrendi ve yürüdü gitti. Ama döndüğünde bakar ki çocuk hala ağlıyordur. Seslenir çocuğa yanına gelmesi için. Der ki, kimsenin duyamayacağı böyle rüzgarlı bir havada ağlamanın ne anlamı var ki? Çocuk birden kesti ağlamasını. Kavramıştı söylenenle ne anlatılmak istendiğini. Ve hiçbir duygusallık göstermeden kendi yığdığı kum yığınına doğru yöneldi. Öneri kabul edilmediğinde öneri Bay Kona önerdiydi. Anlaşma için yapılan önerinin ardından olabilirse bir öneri daha getirmeli. Getirilen önerinin kabul edilmemesi durumu düşünülerek. Örneğin o çıkmazda olan birine bir yol öütlemişti. Bu yol olabildiğince az kişiye zarar verecekti. Bay Kona bir yol daha anlattı. Bu diğerinden biraz daha az acımasız ama henüz en acımasızı değildi. Her şeyi yapmayı göze alamayana daha az acımasızı önermemeli, dediydi. Bay Kona'nın en çok sevdiği hayvan Hayvanlardan öncelikle hangisini daha değerli bulduğu Bay Kona'ya sorulduğunda Fil diye yanıtlayıp nedenlerini şöyle sıraladı. Phil, Güçle beceriyi birleştirir. Bu, öyle bir tuzaktan kaçıp kurtulmak ya da kurnazlıkla, kimsenin anlayamayacağı bir biçimde, bir yemeği aşırmak gibi basit bir beceri değil, kuşkusuz. Gücü büyük atılımlar için kullanma becerisi. Bu hayvan geniş izler bırakır gelip geçtiği yerde. Buna karşın karıncayı incitmez. Üstelik şakadan anlar. İyi bir dost olduğu gibi iyi de bir düşmandır. Çok büyük ve çok ağırdır. Ama çok da hızlıdır. Hortumu koca bir gövdeye, küçük yiyecekleri de fındığı da aktarır. Kulaklarını istediği biçimde kullanır. Yalnızca duymak istediğini duyar. Çok da uzun yaşar. Toplu yaşamayı sever. Bu sevgisi yalnızca pillere karşı değildir. Fil her yerde hem sevilir hem korkulur. Belli bir gariplik ona tapınılmayı bile olası kılmıştır. Kalın bir derisi vardır, bıçaklar kırar. Ama yüreği çok duyarlıdır. Kederlenebilir, Öfkelenebilir, Dans etmekten hoşlanır, Balta girmemiş fundalıkta ölür, Çocukları ve diğer küçük hayvanları sever, Gridir, Yalnızca iri gövdesiyle dikkati çeker, Eti yenmez, İyi çalışabilir, İçkiyi sever ve neşelenir, Sanat içinde bir şey yapar, Ardından fil dişi bırakır, Konuksever, Bay Kona, bir yerde konuk edildiğinde, konuk edildiği odayı nasıl bulduysa öyle bırakırdı. Çünkü Bay Kona, kişilerin çevrelerine damgalarını vurmasını doğru bulmazdı. Tam tersi, o kendisini konuk olduğu yere uydurmaya çalışırdı. Kuşkusuz, yapmayı öngördüğü şeylerden ödün vermeden. Bay Kona, birini konuk edecekse, en azından bir sandalyeyi ya da bir masayı her zaman bulundukları yerden başka bir yere taşırdı. Konuğunu rahat ettirecek bir biçimde. Ve ona neyin uyacağını benim belirlemem daha iyidir derdi. Suçluluk sorunu. Bir kız öğrenci Baykona'nın sadakatsiz olan yapısı üstüne yakındı. Belki diye savundu kendini Baykona. Senin güzelliğin çok çabuk fark edilip çok çabuk unutuluyor. Her neyse, bu durumdan ikimiz de suçlu olmalıyız. Yoksa kim? Ve kıza bir otomobili sürmedeki gereklikleri anımsattı. Özgünlük. Bugünlerde diye yakındı Baycon'a, Salt tek başlarına koca koca kitaplar yazabileceğiyle övünenler sayılamayacak kadar çok ortalıkta ve bunlar genelde kabul görüyorlar. Çinli filozof Chuang Chi, henüz daha delikanlıyken yüz bin sözcükten oluşan bir kitap yazmış. Bu kitabın onda dokuzu alıntılardan oluşuyordu. Böyle kitaplar artık günümüzde yazılamıyor. Bunun için gereken bir iki eksik. Bu eksiklik nedeniyle. Düşünceler salt kendi işliklerinde üretiliyor, yeterince üretemeyince de kendilerini tembel sanıyorlar. Böylece ne öne sürülecek bir düşünce ortaya çıkıyor ne de alıntı yapılabilecek bir düşüncenin kurgusu. Bütün bu türlerin ne kadar az şeye gereksinmeleri var işleri için, bir kalemlik ve biraz kağıt hepsi bu kadar sunabildikleri ve yardımsız bir kişinin tek başına kollarının üstünde taşıyabileceği kadar acınacak bir gereçle kurarlar kendi barakalarını. Onlar bir kişinin yapabileceği barakalardan daha büyük yapıların yapılabileceğini bilmezler. Yorum Bay Kona birisi için demişti ki, O büyük bir devlet adamı. Birinin ne olduğu ve ne olabileceğinde yanılgıya düşmüyor. Bugün insan sömürülüyor. Her biri teker teker zarara uğratılıyor. Onlar bunu istemiyorlar. Şununla yanılgıya düşmemeli. Onlar kendilerinin sömürülmesini isteyebilirler. Burada sömürenlerin suçu çok daha büyüktür. Çünkü onlar, sömürülenlerin zararına, ahlaki bir isteği kötüye kullanıyorlar. Bay Kona ve Lirik Bay Kona bir şiir seçkisini okuduktan sonra dedi ki, Roma'da aday kamu görevlileri foruma gelirken rüşvet için para alamasınlar diye cepsiz togalarını giymek zorundaydılar. Lirikçiler de öyle yensiz giysiler giysinler ki saçılmasın yenlerinden dizeler. Güvenilirlik Bay Kona, insan ilişkilerinin düzeninden yanaydı. Yaşamı boyunca bu karmaşık savaşımın içinde oldu. Günlerden bir gün, o yine bir kez daha can sıkıcı bir durumun içinde olması nedeniyle zorunlu olarak akşamları birbirinden uzakta olan birden çok buluşma yerini şehrin içinde arayıp bulmak zorundaydı. Hasta olduğu için bir arkadaşından paltosunu rica etti. Arkadaşı kendisinin önemsiz de olsa bir buluşmasını ertelemek zorunda kalmasına karşın paltoyu ona vereceğine söz verdi. Akşama doğru Bay durumu öylesine kötüleşti ki şehirdeki bu buluşmaya gidiş gelişlerin artık ona hiçbir yararı yoktu ve başka bir gereklilik çıktı ortaya. Ama yine de Bay Kona, kendisi için zaman yetiyi olmasına karşın Gayretle yararı ortadan kalkan paltoyu tam buluşma saatinde gidip aldı. Eğer köpek balıkları insan olsaydılar Köpek balıkları insan olsaydılar, o zaman küçük balıklara daha iyi mi davranırlardı? diye sordu Bay ev sahibesinin küçük kızı. Kuşkusuz, dedi Bay Kona, köpek balıkları insan olsaydılar, denizin içinde küçük balıklar için İçinde türlü bitkisel ve hayvansal yemleri olan çok büyük kutular yaptırırlardı. Sandıklara her zaman taze hava sağlarlar ve sağlıkla ilgili her türlü önlemleri alırlardı. Örneğin bir balıkçık yüzgeçlerinden yaralandıysa zamanından önce elden çıkmasın diye hemen sarıp sarmalarlardı. Canları sıkılmasın, üzülmesinler diye arada bir de büyük su şenlikleri yaparlardı. Çünkü neşeli balıkçıklar üzüntülü balıkçıklardan daha leziz olurlar. Kuşkusuz büyük kutuların içinde okullar da olurdu. Bu okullarda küçük balıkçıklara köpek balığının yutağında nasıl yüzecekleri öğretilirdi. Örneğin coğrafyaya da gereksinmeleri vardı onların. Tembel tembel bir yerlerde yatan büyük köpek balıklarını bulabilsinler diye. Doğal olarak en önemli sorun balıkçıkların ahlaki eğitimleriydi. Kendini seve seve feda edenin en büyük ve en güzel balık olduğu, ve her şeyden önce köpek balıklarının güzel bir gelecek sağlanacağını söylediklerinde, bütün balıkçıkların inanmaları gerektiği onlara öğretilmeliydi. Bu geleceğin, yalnızca boyun eğmeyi öğrenirlerse güvencede olabileceği balıkçıklara anlatılmalıydı. Balıkçıklara, her şeyden önce kendilerine, alçak, özdekçi, bencil ve marxist eğilimlerden sakınmaları ve eğer işlerinden birisi böyle bir eğilim gösterirse, onu hemen köpek balıklarına bildirmesi gerektiği öğretilmeliydi. Eğer köpek balıkları insan olsaydılar, onlar da aralarında savaşırlardı. Yabancı balık kutularını ve yabancı balıkçıkları ele geçirmek için, köpek balıkları, balıkçıklara kendileriyle diğer köpek balıklarının balıkçıkları arasında büyük farklar olduğunu öğretirlerdi. Bilindiği gibi balıkçıkların dilsiz olduğu ama çok değişik dillerde sustukları, ve bu nedenle onların birbirlerini asla anlayamayacakları köpek balıklarınca duyurulurdu. Her balıkçık savaşta bir iki diğer başka dilde susan balıkçıktan düşmanca öldürdüğünde bunlara deniz yosunlarından yapılmış küçük bir madalya iliştirilir ve kahraman unvanı verilirdi. Köpek balıkları insan olsaydılar kuşkusuz bir sanatları da olurdu. Güzel resimler yapılırdı. Köpek balıklarının dişlerinin şatafatlı renkler içinde gösterildiği, köpek balıklarının yutakları Yalnızca görkemli bir biçimde gülüp oynanan birer zevk ve eğlence bahçeleri olarak resmedilirdi. Deniz dibindeki tiyatrolarda kahraman balıkçıkların coşkuyla köpek balıklarının yutağında nasıl yüzdükleri ve müzik öyle güzel olmalı ki balıkçılar müziğin sesinden, bando önde, düşsel ve en hoş düşünceler içinde uyuşturulmuş olarak köpek balıklarının yutaklarına nasıl akın etmekte oldukları gösterilirdi. Bir din de olurdu denizin içinde, köpek balıkları insan olsaydılar. Balıkçıklara ancak köpek balıklarının karnında gerçek bir yaşama başlayabilecekleri köpek balıklarına öğretilirdi. Ayrıca şimdiki tüm balıkçıkların eşitlikleri de kalkardı ortadan. Köpek balıkları insan olsaydılar, balıkçıkların işlerinden kimilerine görevler verilir ve diğerlerinin üstleri olurlardı. Üstelik biraz büyük olanların, daha küçük olanları yemelerine bile izin verilirdi. Bu köpek balıkları için de iyi olurdu. Çünkü böylelikle kendileri de sık sık iyi parçalar yemiş olurlardı. Daha yüksek orunlar verilmiş olan balıkçıklar, diğer balıkçıklar arasında düzeni sağlarlar ve öğretmen, subay, kutu yapımında mühendis ve benzeri olurlardı. Kısacası, sonuçta önce bir kültür olurdu denizde. Eğer köpek balıkları insan olsaydılar. Umarsız Çocuk Bay Kona, uğranan haksızlık karşısında susup, Haksızlığı sineye çekme alışkanlığının kötülüğü üstüne konuşuyordu ve aşağıdaki öyküyü anlatmıştı. Kendi kendine ağıt yakar gibi umarsızca ağlayan çocuğa önünden geçen adamın biri üzüntüsünün nedenini sordu. ''Sinemaya gitmek için iki kuruşu bir araya getirmiştim'' dedi çocuk. Geldi delikanlının biri elimden birini alıp gitti ve bir delikanlıyı gösterdi. Delikanlı uzaktan görülüyordu. ''Bağırmadın mıydı? Yardım için'' diye sordu adam. Bağırdım, dedi çocuk hıçkırıklarını artırarak. Kimse duymadı mı seni, diye sordu adam çocuğu sevecenlikle okşayarak. Hayır, dedi yutkunarak çocuk. Adam, daha sesli bağıramaz mıydın, diye sordu. Hayır, diye yeni bir umutla adama baktı. Çünkü adam gülümsüyordu. Ver bakalım elindekini de buraya, diyerek çocuğun elinden son kuruşu da alıp, Hiçbir şey olmamış gibi yürüdü gitti adam. Düşüncenin Babalığı İsteğin çoğu zaman düşüncenin babalığının yaptığı görüşü Bay Kona'ya yakıştırılmıştı. Bay Kona yanıtladı. Babalığını isteğin yapmadığı hiçbir düşünce doğmamıştır. Yalnızca şunun üzerine tartışmalı. Hangi istek? İnsanın kuşkusu var mıdır ki bir çocuğun babası olmamış olsun? Kuşku Yalnızca babalığı belirlemedeki zorluk olabilir. Yanlış Anlamı Bay Kona çağrılı olarak gittiği bir toplantıdan sonra aşağıdaki şu öyküyü anlatmıştı. Büyük X kentinde her yıl yenilenen görkemli yemek sonrası bir kez HUMF deme geleneği olan HUMF kulüp diye adlandırılan bir kulüp vardı. Bu kulübe üye olanlar düşüncelerini asla gizleyemeyen insanlardan oluşuyordu. Ama söylediklerinin yanlış anlaşıldığını deneylerle öğrenmişlerdi. ''Doğrusunu isterseniz ben de duyuyorum.'' dedi Bay Kona kafasını sallayarak. Kulübe üye kimselerce de humfun anlamı ''Hiç'' diye yanlış anlaşılıyor. Dostluk Görevi Bay Kona, dostlara biçimi doğru bir iş görmeye en iyi bir örnek olarak aşağıdaki öyküyü anlattı. Yaşlı bir araba üç genç insan gelmiş ve ona ''Babamız öldü.'' Bize 17 deve bıraktı ardında ve vasiyetine göre en yaşlı develerin yarısını, ikincisi üçte birini ve en genci de dokuzda birini alması gerekiyordu. Biz şimdi paylaşımda anlaşamıyoruz. Bu işi sen üstlen, dediler. Arap düşündükten sonra, gördüğüm kadarıyla paylaşımı doğru yapabilmeniz için bir deveniz eksik. Benim yalnızca tek bir deven var ama o da emrinize hazır. Alın onu ve paylaşımı yaptıktan sonra sal tartanı getirin bana, dedi. Gençler bu dostça Edim'e teşekkür ederek deveyi aldılar ve 18 deveyi şöyle paylaştırdılar. En yaşlısı develerin yarısı olan 9'u, ikincisi 3'te birin karşılığı 6 ve en genci de 9'da 1'i olan 2 deveyi aldı. Gençlerin develerini kendi taraflarına çektiklerinde şaşkınlıkla bir devenin arttığını gördüler. Bu deveyi teşekkürlerini yineleyerek yaşlı dostlarına geri götürdüler. Bay Kona, bu dostça edim özel kurban istemediği için bu edim biçimini doğru olarak niteledi. Zayıfın Aklılığı Bay Kona zor durumda olan birine yardım etmişti ve bu yardımın sonucunda yardım görenden herhangi bir biçimde teşekkür etmeyi isteği bile görmedi. Arkadaşlarına birinin ne değer bilmez olduğundan yakındı yüksek sesle. Arkadaşları şaşkınlık içinde Bay Kona'nın bu tutumunu hiç hoş karşılamamışlar ve ''Birini borçlu kılmak için ona yardım edilmemesinin gerektiğini biliyor muydun? Çünkü insanlar gönül borçlusu olacak kadar güçlü değillerdir ki.'' demişlerdi. ''Peki ya ben?'' diye sorduydu Bay Kona. ''Ben insan değil miyim? Ben niye bir teşekkür bekleyecek kadar zayıf olmayayım?'' Biri kalkıp da kendisine karşı yapılan bir bayağılığı anlattığında, dinleyenler her zaman bayağılığa uğrayanı aptallıkla suçlarlar. ''Peki neden ama?'' Kime sevgi? Bayan tiyatro oyuncusu Z'nin mutsuz bir sevda yüzünden kendini öldürdüğü söyleniyordu. Bay Kana, o kendine olan sevdasından kendini öldürdü. O, X'i hiçbir biçimde sevmemiş, yoksa ona karşı böyle bir şeyi zor yapardı. Sevda, bir şeyler vermek isteğidir, almak değil. Sevda, bir diğerinin yetenekleriyle bir şeyler üretmek sanatıdır. Bunun içinde diğerinden saygı ve sevgiye gereksinim vardır. Bu da her zaman yaratılabilir. Sevilmeye aşırı istek bunun gerçek sevgiyle ilişkisi yok gibidir. Kendine sevgi her zaman biraz kendini öldürmektir. Düşünür ve iki yüzlü öğrenci. Düşünür olarak Bay Konaya iki yüzlü bir öğrenci geldi ve şunu anlattı ona. Amerika'da 5 kafalı bir dana varmış. Ne dersin buna? Bay Kona, ''Hiçbir şey demem.'' dedi. Sevindi buna iki yüzlü öğrenci ve ''Eğer bilgeliğin olsaydı bu konuda da çok şey söyleyebilirdin.'' dedi. Aptallar çok şey bekler. Düşünen az şey söyler. Rüşvet alıp verme sanatı Bay Kona bir tüccara bir adamı adamın rüşvet kabul etmezliği nedeniyle önerdi. İki hafta sonra tüccar yeniden geldi Bay Kona'ya ve ''Ne demek istedin rüşvet kabul etmezlikle?'' diye sordu. Bay Kona da, ''Eğer o işi aldığın adam için rüşvet kabul etmez diyorsam, bununla ona rüşvet veremeyeceğini anlatmak istiyorum.'' dedi. ''Öyle mi? İşte şimdi korkmama neden var. O senin adamın düşmanlarımın ona rüşvet vermesine hiç ses çıkarmaz öyleyse.'' dedi tüccar üzgünce. ''Bunu bilemem.'' dedi Bay Kona ilgisizce. Tüccar, ''Ama bana hep duymak istediklerimi söylüyor. Yani benden de rüşvet alıyor.'' dedi kızarak. Bay Kona kasılarak güldü ve ''Benim rüşvet vermeme izin vermiyor.'' dedi. Başarı Bay Kona önünden geçen bir bayan tiyatro oyuncusunu görüp ''Güzel.'' dedi yanındakine. Yanındaki de ''Güzel olduğu için de başarı kazandı.'' dedi. Bay Kona kızarak ''Başarı kazandığı için güzel.'' diye yanıtladı. Doğal mülkiyet güdüsü Adamın biri bir toplulukta mülkiyet güdüsünü doğal olarak nitelediğinde, Bay Kona, birkaç kuşak önceki balıkçılara ilişkin aşağıdaki öyküyü anlattı. İzlandın güney kıyısındaki balıkçılar, oradaki denizi güçlü demir şamandıralarla parça parça bölüp aralarında paylaşırlar. Bu, su tarlalarına büyük bir sevgiyle bağlanırlar kendi mülkiyetleri olarak. Su tarlalarıyla kendilerini özdeş duyumsarlar, içinde hiç balık bulunmasa bile onları hiçbir zaman elden çıkarmazlar ve liman kentlerinde yaşayanları hor görürler. Tuttukları balıkları sattıkları bu kişilere pek değer vermezler. Çünkü onlara doğaya yabancılaşmış bir tür olarak bakarlar. Kendilerini de suda yerleşik diye adlandırırlar. Büyük balıklar tuttukları zaman onları büyük fıçılar içinde yanlarında tutarlar. Bu büyük balıklara isimler verip çok bağlanırlar mülkiyetleri olarak. Ekonomik durumları kötülediğinde bile reform çabalarını kararlı bir biçimde geri çevirirler. Öyle ki onların alışkanlıklarına aldırış etmeyen birçok hükümeti de devirmişler. Böyle balıkçılar, mülkiyet güdüsünün gücüne insan doğasından gelen bir bağımlılık olduğunu çürütülemez bir biçimde kanıtlıyorlar. İki Kent Bay Kona, A kenti yerine B kentini yeğlemişti. A kentinde, dediydi, insanlar beni seviyorlar ama B kentinde insanlar bana dostça yaklaştılar. A kentinde bana yararları dokundu ama B kentinde insanların bana gereksinmesi vardı. A kentinde insanlar beni masaya buyur ettiler ama B kentinde benim mutfağa girmemi önerdiler. Bay Kona ve Kediler Bay Kona kedileri sevmezdi. Kediler ona insanların dostuymuş gibi görükmezlerdi. Öyleyse Bay Kona da onların dostu değildi. Eğer ilgilerimiz aynı olsaydı, dedi Bay Kona, onların düşmanca tavırları beni pek ilgilendirmezdi. Ama buna karşın sandalyesine yayılmış kedileri istemeye istemeye kaldırdı. Dinlenmeye çekilmek bir çalışmadır. Çalışma başarıyla bitmeli, dedi Bay Kona. Kedilerin kapısının önünde miyavladığını duyduğu zamanlarda soğuk da olsa yatağından kalkar, kedileri içeriye sıcağı alırdı. Onların hesapları çok basit, dedi. Eğer seslenirlerse kapılar açılıyor. Eğer kapılar açılmazsa onlar da seslenmeyi sürdürmezler. Seslenmek, bu bir ileri adımdır. Eski çağ Bay Kona, Resam Lundström'ün birkaç su güğümünün resmedildiği yapısalcı bir resmi önünde dedi ki: "Eski çağların barbarlık döneminden bir resim. O dönemde ne yuvarlaklıklar artık yuvarlak ne de sivrilikler artık sivriydiler. İnsanlar her şeyi birbirine karıştırmış, ayırt edemiyorlardı. Ressamların alıcılarına belli bir şeyi anlamıyla ve belli bir biçimiyle yeniden geri getirmeleri ve göstermeleri gerekirdi. Resim alıcıları o kadar çok belirsiz Akıp birbiri içine girmiş, kuşkulu şeyler gördüler ki, çok acıkmışlardı. Satın alınmamışla öyle ki, deliliğini satışa çıkarmayan birini bile alkışa hazırdılar. Resmin üstünde bir sürü kişinin çalıştığı görülüyordu. Bu kişiler, bu resimde biçimi belirleyenler, eşyaların işlevlerini hiç göz önüne almamışlar. Bu güğümden insan su boşaltamaz. O dönemde bir sürü insan salt kullanılacak eşya olarak görülmüş olmalı. Bu duruma karşı da ressamlar direnmek zorundaydılar. Eski çağ, barbarca bir dönem. Bunun üstüne Bay resmin günümüz kökenli olduğu satıldı. Evet, dedi Bay Kona, üzgünce. Eski çağlardan. Katlanılır hakaret Bay bir çalışma arkadaşı, ona karşı dostça olmayan bir davranış içinde olduğu söylenerek suçlandı. Evet, ama salt arkamdan, diye savundu Bay Kona onu. İyi Yaşamın Belirtisi Bay Kona bir yerde emeğin görkeminden oluşan eski bir sandalye gördü ve onu kendisi için satın aldı. Dedi ki, böyle bir sandalyenin içinde olduğu ve hiç dikkat çekmediği ya da ondan zevk almanın ne ayıp, ne de ayrıcalık sayıldığı bir yaşamın nasıl kurulmuş olduğunu düşündükçe anlayacağımı umuyorum. Bay Kona anlattıydı. Kimi filozoflar, acaba bir yaşam nasıl olmalı ki, her an belirleyici bir durumda kendini en yeninin yönetimine bıraksın diye soruyorlar. İyi bir yaşam elimizde olsaydı, gerçekten ne büyük nedenlere ne de erdemli öğütlere gereksinmemiz olurdu ve bütün bu seçimler sona ererdi. Filozofun sorduğu bu soruya bütünüyle katıldığını söyledi Bay Kona. Elçi Geçenlerde Bay Kona ile ülkemizde yabancı bir devletin elçiliğini yapmış olan Bay X'in kendi hükümetinden yüklenip yapmış olduğu görevi üzerine konuştum. Üzülerek öğrendik ki, Bay X ülkesine büyük başarılarla dönmüş olmasına karşın sert bir disiplin cezasına çarptırılmıştı. Neden olarak da, Görevinin yaptığı zaman içinde biz düşmanlarıyla çok işli dışlı olmuş olması gösterilmiş. Dedim. Böyle davranmış olmasaydı başarılı olabilir miydi? Koskusuuz hayır dedi Baycona. Düşmanlarıyla pazarlık yapabilmesi için iyi piçmesi gerekliydi. Gangsterlerin sırtını sıvazlayıp kendi ülkesinin alaya alınmasına katılması gerekiyordu hedefine ulaşması için. Öyleyse yaptıkları doğru muydu diye sordum. Evet kuşkusuz. Dedi Baykona dalgın ve umursamazca. Baykona, vedalaşıp gitmek istediğinde tutup çektim kolundan. O geri döndüğünde, "Neden onun için böyle kötü bir uygulama düşünüldü?" diye bağırdım öfkeyle. Herhalde iyi yiyip içmeye alışmış, vurguncularla olan ilişkisini sürdürmüş ve de düşünce ve inançlarında tutarsız olmaya başlamış olmalı. Dedi Baykona umursamazlık içinde ki bu yüzden onu cezalandırmış olmaları gerek. ''Yani demek istediğinize göre onların yaptıkları doğruydu, öyle mi?'' dedim şaşırarak. ''Evet, doğru. Ne yapmaları gerekirdi ki?'' dedi Bay Kona. ''Çok ölümcül bir görevi üstlenmek yürekliliği ve niteliği vardı. O bu yüzden öldü. Yoksa onu orta yerde çürümeye, kokuşmaya bırakıp kokusunu mu çekmeliydiler? Gömücekleri yerde.'' ''Mimarlık.'' Küçük ve sanat anlayışının iktidarda egemen olduğu sıralarda Yoldaş Kona'ya ''Bir mimar acaba büyük bir inşaatı üstlensin mi üstlenmesin mi?'' diye sordu. ''Sanatımızda yanlışlar ve uzlaşmalar yüzyıllardır duruyor'' diye seslendi umutsuz adam. Yoldaş Kona yanıtladı. ''Yok artık, yakıcı yıkıcı araç gereçlerin devasa gelişimlerinden bu yana sizin binalarınız yalnızca denemeler ve zorunlu olmayan önerilerdir.'' Onlar insanların tartışmaları için gözlem konusudur ve o çirkin süslere, sütuncuklara ve benzeri gelince onları iğretiymiş gibi yerleştirin ki bir kazmayla büyük düzgün biçimlerin çabucak ortaya çıkmasına yardımcı olun. İnsanımıza ve hızlı gelişime güven. Yargının Görüşü Bay Kona, önemli mahkemeler nedeniyle duruşmayı yürütmesi için yargıçların uzak beldelerden getirilmesi gibi eski Çin'de bilinen bir uygulamanın örnek alınmasının geçerliliğinden sıkça söz ederdi. Böylece getirilen yargıçların satın alınması daha zor olabilirdi ve onlar daha az rüşvet alıyor olmalılardı. Çünkü o bölgenin yerleşik yargıçları tarafından sıkı bir denetim altında tutuluyorlardı. Çünkü yerleşik yargıçlar rüşvetlendirilme biçimlerini çok iyi bildiklerinden Yeni yargıçları karalamak isterlerdi. Uzak beldelerden getirilen yargıçlar o bölgede yaşanan ve artık olağan olmuş olaylara da yabancıydılar. Haksızlıklar sürekli yenilendiklerinden zaman içinde haklı bir görünüm kazanırlar. Yeni yargıçlar her şeyle ilgili bilgi edinip özellikle gözlemlerde bulunmaları gerekiyordu ve bütün bunların sonunda nesnellik erdemini yaralamak gibi bir zorunlulukla karşılaşmıyorlardı. Gönül borçluluğu, çocuk sevgisi ya da kendilerinin en yakınlarına karşı olan duygusallıkları gibi diğer erdemlilikleri zedelemek zorunda kalmıyorlardı. Ve de komşu beldelerden gelen yargışlar geldikleri yerlerden düşman kazanma gibi çok yüreklilik isteyen bir durumla da karşı karşıya bırakılmamış oluyorlardı. Bilgi Taşıyıcılar Her kim ki bilgi taşıyıcılığı yapıyor, o kişi ne savaşmalı ne gerçeği söylemeli. Ne hatır için birinin işini görmeli, ne aç kalmalı, ne ödülleri geri çevirmeli, ne de herkesçe tanınmalı. Bilgi taşıyan, bütün üstün niteliklerden salt birine sahiptir. Bu da, o bilgi taşır, dedi Bay Kona. Bay Kona ve Doktor Doktor gücenmiş bir biçimde Bay Kona'ya, hiç bilinmeyen bir sürü şey üstüne konuştum. Salt konuşmadım, iyileştirdim de dedi. Şimdi iyileştirdiğiniz şey biliniyor mu?" diye sordu Baykona. "S hayır." dedi. Baykona bir çırpıda "Bu iyi işte. Gezlerin çoğalmasından bilinmeyenlerin bilinmeyen olarak kalması daha iyi." dedi. İki sürücü. İki tiyatro insanının çalışma biçimleri üstüne Baykona'ya sorulduğunda onları şöyle karşılaştırdı. Trafik kurallarını iyi bilip uygulayan ve kendisi için kullanmasını bilen bir sürücü tanıyorum. Becerikli bir biçimde hızlanıyor, sonra yeniden kurala uygun bir hızda kalabiliyor. Motorunu koruyup, dikkatlice, cesaretle diğer araçların arasından kendi yolunu buluyor. Tanıdığım ikinci sürücü de başka türlü sürer arabasını. Kendi yolundan çok trafiğin tümüyle ilgilenir ve kendini trafiğin bütünü içinde yalnızca onun küçücük bir parçası olarak duyumsar. Trafikte var olan haklarını kullanmaz ve kendini göstermek için özel bir şey yapmaz. Aklında, önündeki ve ardındaki araçlarla birlikte, bütün yayaların ve araçların ilerleyişinde sürekli bir sevinç duyarak sürer arabasını. Yanılma ve ilerleme Eğer insan salt kendini düşünürse, yanlışlıklar yaptığına inanamaz ve de ileriye adımlar atamaz. Bunun için bizden sonra gelip çalışacakları düşünmeliyiz. Yalnızca böyle engel olabiliriz herhangi bir şeyin bitirilmesine. Bay Kona ve Kız Yeğeninin Çizimleri Bay Kona küçük kız yeğeninin çizimlerine bakmıştı. Kız avluda uçmuş bir tavuğun resmini çizmişti. ''Senin tavuğunun neden üç bacağı var ki?'' diye sordu Bay Kona. ''Tavuklar uçamazlar ki. Bunun için benim de sıçrasınlar diye üçüncü bir bacağı gereksinmem vardı.'' dedi bayan küçük sanatçı. Çok sevindim soruyu sorduğuma." dedi Baykona. Baykona'nın hastalığı. Sordular da Baykona'ya. "Neden hastasın?" "Çünkü devletin düzeni bozuk," diye yanıtladıydı. "Bu yüzden benim yaşam biçimim de bozuk. Böbreklerim, kaslarım, kalbim bir düzensizlik içindeler. Kentlere geldiğimde ya her şey benden çok hızlı ya da çok yavaş gidiyor. Yalnız konuşanlara konuşuyorum." Herkes dinliyorsa ben de dinliyorum. Benim dönemimde herkes karışıklıktan kazanıyor. Her şeyin açık olduğu bir ortamda herkes kazanamaz. Kazanan biri varsa o da sahip olduğu açıklıktandır. Uşak ya da efendi Kendisiyle ilgilenmeyen kişi, kendisiyle ilgilenecek birini bulur. O bir uşak ya da bir efendidir. Bir uşak ya da efendi birbirinden pek farklı değildir. Bu ayrım salt uşak ve efendi için vardır, dedi Bay Kona düşünür olarak. Peki öyleyse kendisiyle ilgilenen doğrusunu mu yapmış oluyor? Salt kendisiyle ilgilenen hiçbir şeyle ilgilenmemiş sayılır. O hiçliğin uşağıdır ve hiçbir şeyin efendisi değildir. Öyleyse kendisiyle ilgilenmeyen mi doğrusunu yapmış oluyor? Evet, eğer başkalarının onunla ilgilenmesine neden üretmiyorsa bu da hiçbir şeyle ilgilenmemek, ve hiçliğe hizmet etmek anlamına gelir ki bunlar hiçbir şey değildirler ya da hiçliğe efendilik etmek bunlar da hiçbir şeydirler, dedi düşünür Bay Kona gülerek. Bay Kona ve Gazeteler Bay Kona, Bay Şaşkın'la karşılaşmıştı. Bay Şaşkın gazetelere karşı savaşan biriydi. Ben gazetelere karşı büyük bir muhalifim, dedi Bay Şaşkın. Gazeteleri filan istemiyorum. Bay Kona, ben daha büyük bir muhalifim bu gazetelere karşı. Başka gazeteler istiyorum. İsteminiz nedir?" dedi Baykona Bayşaşkına. "Yazın bana bir kağıda da gazeteler yayımlanabilsin. Çünkü gazeteler çıkacaktır. Ama isteyebileceğinizin en azını isteyin. Örneğin eğer siz rüşvetçilerin eline bırakırsanız gazetelerin yayımlanmasını bu beni daha çok sevindirirdi. Rüşvet almayanların eline geçmesini istemenizden. Çünkü en azından onlara rüşvet verirdim. Böylece onlar da gazeteleri düzeltirlerdi. Ama siz rüşvet almayanları isterseniz hemen böylelerini aramaya başlamanız gerek ve bulamadığınızda da böylelerini yetiştirmeye koyulmalıyız. Yazın bir kağıda gazetelerin nasıl olması gerektiğini. Bir karınca bulursak bu kağıtta yazılanı onaylayan hemen başlayalım. Bu karınca gazetelerin düzeltilmesinin olanaksızlığı üstüne genel bir haykırıştan daha çok yardım edecektir bize. Gazetelerin düzeltilmesinde. dağları bir tek karınca ortadan daha çabuk kaldırabilir. Çevrede dolaşan kaldırılamayacağı söylentileri olsa bile. Eğer gazeteler düzensizlik için bir ilaçsa demek ki düzenlilik adına da bir ilaçtırlar. Gazetelerin değeri Bay Şaşkın'ın hoşnutsuzluğundan bile kanıtlanmıştır. Bay Şaşkın, gazetelerin bugünkü ile ilgilendiği kanısında ama gerçek yarının değeriyle uğraştığıdır. Bay Şaşkın, insanları üstün ve gazeteleri düzeltilemez görüyordu. Bay Kona, buna karşın insanları alçak, gazeteleri de düzeltilebilir olarak görüyordu. Her şey daha iyiye gidebilir, dedi Bay Kona. İnsanlardan başka. Benzer olan, değişik olandan iyidir. İnsanların birbirlerinden değişik olmaları değil, benzer olmaları iyidir. Benziyenler. Birbirlerinden hoşlanırlar. Değişik olanlar sıkılırlar birbirlerinden. Fırtınalardan ayakta kalanlar Düşünür büyük bir fırtınaya tutulduğunda büyükçe bir arabada oturmuş, büyükçe bir yer kaplamıştı. İlkin arabadan indi, ikinci olarak pelerinini çıkardı. Üçüncü olarak kendini toprağa bıraktı boylu boyunca. Olabileceği en küçük büyüklükte kalarak bu fırtınadan kurtulup ayakta kaldı. Bunları okuyarak Bay Kona, ''İnsanın başkalarının kendileri için çıkış noktası olarak gördükleri görüşleri alıp kendisi içinde geçerliymiş gibi uygulaması yararlıdır. Yoksa insanın onları anlaması olanaksızdır.'' dedi. Aşırı Tüketim Düşünür birçok kez eleştirdi kız arkadaşını aşırı tüketimi nedeniyle. Bir kezinde kız arkadaşının dört çift ayakkabısı olduğunun farkına vardı. Ama benim bacaklarım dört türlüdür diye kendini bağışlatmak istedi. Düşünür güldü ve sordu. Bir çifti kırılırsa ne yaparsın? Kız düşünürün henüz yeterince aydınlanmadığını anladı ve ''Yanıldım, beş türlü bacaklarım var.'' dedi. Böylece düşünür aydınlanmış oldu sonuçta. Kim kimi tanıyor? Bay Kona iki kadına kocalarıyla ilgili sorular sordu. Kadınlardan biri şu bilgileri verdi. ''Onunla 20 yıl birlikte yaşadım. Aynı odada, aynı yatakta. Bütün öğünleri birlikte yedik içtik. Bana işiyle ilgili her şeyi anlatırdı. Anasını, babasını tanıdım. Bütün arkadaşlarıyla ilişki kurdum. Bütün hastalıklarını bilirdim onun bildiğinden bir fazla. Onu, onu tanıyanların hepsinden daha iyi tanırım.'' ''Onu tanıyorsun, öyle mi?'' diye sordu Bay Kona. ''Onu tanıyorum.'' Diğer bir kadına daha sordu kocasını. Bay Kona, kadın aşağıdaki bilgileri verdi. Sık sık uzun süreler gelmezdi eve. Ve ben yine gelip gelmeyeceğini asla bilemezdim. Acaba gelecek mi bilmiyorum. Bir yıldır hiç uğramadı. Bilmiyorum acaba iyi evlerden mi, yoksa rıhtımın çıkmaz sokaklarından mı geliyor. Bu oturduğum iyi bir ev. Acaba kötü bir evde otursaydım yine gelir miydi, kim bilir. Hiçbir şey anlatmaz. Benimle yalnız benim sorunlarıma ilişkin konuşurdu. Sorunlarımı eksiksiz bilir. Biliyorum o ne der. Biliyor muyum? Geldiğinde kimi zaman aç, kimi zaman da toktur. Aç olduğu her zaman yemez ama. Toksa da yemeği geri çevirmez. Bir kez bir yarayla geldi. Sardım yarasını. Bir kez de eve taşıdılar. Ya birinde, evimde olan herkesi kovdu evden. Ona, karanlık adam diye takılırsam güler ve giden karanlık ama kalan aydınlıktır der ama arada bir de bozulurdu bu sözleri bilmiyorum acaba onu seviyor muyum ben yeter konuşma daha dedi Baykona çarçabuk görüyorum onu tanıyorsun onu kimse senden çok tanıyamaz dedi İki şeyi yitirmek zaman kanlı anarşinin gelip çattığı düşünenleri evlerden topladıkları zamandı Baykona bu süreç içinde kendisinin nelerin beklediğini önceden görüp içinde olduğu süreç için şöyle demişti. Bu zaman onu yutabilir, uzunca bir zaman için söndürüp kurutabilirdi. Bununla şunu demek istemişti. Bu durum içinde kendisi için beraberinde alabileceği olası olabilen en küçük şeyin ne olduğunu ve kendisi için istediklerinin çok olabileceği korkusuyla gösterdi. Beraberinde alacaklarını toplayıp önüne koyduğunda alacakların ne bir insanın taşıyabileceğinden ne de birine armağan olarak verebileceğinden çok değildi. Bunun üstüne derin, rahatlatıcı bir nefes aldı düşünür ve onlardan bunları kendisi için bir çuvala koymalarını rica etti. Bunların çoğu kağıt ve kitaptı. Bu kağıtların ve kitapların içerdikleri bilgi bir insanın unutamayacağı kadar azdı. Bu çuvaldan başka bir de yıkanması kolay olan bir battaniye seçip aldı beraberinde. Çevresinde var olan diğer bütün şeylerden vazgeçmişti. Bay Kona, bırakmak zorunda kaldıklarını dağıtırken, bir tümcesinde üzüntü, beş tümcesinde anlayış dolu sözcükler vardı. Bu, zor olmayan bir vazgeçişti. Ama onun vazgeçmek zorunda kaldığı, herkesçe bilinen, vazgeçilmesi çok zor, ikinci bir yitiği vardı Bay Yaşamı boyu, kimi zamanlar üzerinde sakladığı. Bir keresinde büyük bir eve gelmişti. Orada battaniyesini daha değerli, ya da birden çok battaniye karşılığında vermişti. Önceden sezdiği gibi kanlı anarşik sürecin içinde yutulmadan önce çuvalı da çıkarmıştı elinden. Bir tümcesinde üzüntü, beş tümcesinde anlayış dolu sözcüklerle birlikte aynı biçimde bilgilerini de unutmuştu. Böylece söndürme olayı yerine getirilmişti. İşte bu vazgeçilmesi çok zor bir yetikti. Adalet Duygusu Bay Kona'nın konuk olduğu evin bir köpeği vardı. Bir gün köpek her davranışı suçluluk duygusu içinde sürünerek geldi. Köpek bir suç işlemiş. Sert ve üzgün bir biçimde konuşun onunla diye öğütledi Bay Kona. Aman nasıl bir suç işlediğini bilmiyorum ki diye karşı koydu ev sahibi. Bunu köpek bilemez dedi zorunlu olarak Bay Kona. Bunu hoş görmediğinizi gösterin. Yoksa köpeğin adalet duygusu yara alır. Öfke ve öğretme Bay Kona, çok zordur öfke duyduğumuz insanlara bir şeyler öğretmek. Ama bu özellikle gereklidir. Çünkü asıl öfke duyduklarımızın öğrenmeye gereksinimi var. Son